Var. Beni izle. Nasıl ya? Maksimum kartı olanlar ücretsiz biliyor. İş bankası... Belki esirgenirsiniz denildiği zaman yüz çevirirler. İnanmazlar. Dünyayı ahirete hesap edin. Başınıza gelecekleri. Şurası calibi dikkat. Kendilerine Rabbinin ayetlerinden herhangi bir ayet ve gelmeye gelmeyi görsün. mutlaka ondan yüz çevirirler. Şu, şurası onlara... Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden Allah rızası için fakirlere harcayın denildiği zaman küfre sapanlar o inanan müminler için şöyle derler. Allah'ın dilediği takdirde yedireceği, doyuracağı kimseyi biz mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık üzeresiniz. Tam bir kapitalist mantığı bu, kafir mantığı. Diyorlar ki... Yani biz niye bu fakirlere yardım edecekmişiz? Bunlar zaten hayırlı insanlar olsaydı sizin iddia ettiğiniz Allah bunları böyle aç bırakmazdı. Bilal gibi, Am Ammar gibi, Şehil gibi böyle bunlar aç olmaz. Ömeyye bin Halef gibi. Ve orada maliyyə alan daha bir vətən müharibəsi qazısı evine qayıdıb. Tovuz rayonunun I'm <laughs>